Bismillahirrahmanirrahim İnnemel müminüne ihveh Sıdakallahu'l-azim Değerli kardeşlerim Bugün Kardeşlik hukuku Üzerinde konuşacağız Okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Müminler ancak kardeştir Buyuruyor Dolayısıyla da Biz Müslümanların Kendi aralarındaki olan İlişkiyi kendi aralarında takınmaları gereken tutumu, davranışı Allah Teala böyle özetlemiş oluyor. Müminlerin kendi içerlerindeki, kendi aralarında birbirleriyle olan ilişkilerinde ancak kardeş muamelesi görerler, görmek zorundadırlar. Ve bu kardeşlik öyle önemli bir kardeşliktir ki bunu bizzat Allah Teala kendisi tayin ve tespit etmiştir. Bir insanın kendi nesebiyle, öz kan bağı yoluyla oluşan kardeşlikleri geçicidir. Çünkü onlar menfaate dayalıdır ve onlar insanın kendi takdirinde, kendi tayininde bulunmadığı kardeşliktir. Hiç kimse ne, hangi memlekette doğacağına, hangi memleketli olacağına, hangi ırka, mensup olacağına kendisi karar vermemiş. Allah Teala öyle yaratmıştır. Ama kardeşlik ise ki nesep kardeşliği de bunun bir parçasıdır. Bizim elimizde olan kendi seçtiğimiz bir şey değildir. Ama din kardeşliği, İslam kardeşliği ise Müslümanların bizzat kendi elleriyle seçtikleri bir davranıştır. Bir insan Müslümansa, Müslüman olan kardeşiyle kardeş olmak durumundadır. Bunu Allah tespit etmiştir. Tabii ki bir insanın kardeşliği demek o insanın kardeşlik hukukuna zarar gelecek davranışlardan uzak durmasını gerektirir. Bunlar içerisinde bunlar içerisinde haset, bunlar içerisinde arada düşmanlığa zemin hazırlayacak her türlü faaliyetten uzak durmak, bunlar içerisinde tarafgirlik, bunlar içerisinde münafıklık gibi bildiğimiz kötü özelliklerin hepsi de kardeşliğe aykırıdır. Kardeşliği sağlayabilme açısından Müslümanların bu tür kötü davranışlardan uzak durması gerekir. Hepimizin bildiği gibi, Peygamberimizin aleyhisselam Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman attığı ilk adımlar olarak dört önemli hamle vardır. Bunlardan ikincisi kardeşlik müessesesini kurmaktır. O gün peygamberimiz Mekkeli muhacir Müslümanlarla Medine'li Ansar Müslümanları kardeş ilan etmiştir. Ve daha sonraki yaptığı diğer dört adımla birlikte İslam toplumunun temeli Medine'de bu dört sacaya üzerine kurulmuştur. Bu kardeşlik o kadar çok önemli olduğu için peygamberimizin Medine'de mescit inşasından hemen sonra yaptığı icraat kardeşliktir. Müslümanları birbirleriyle kaynaştırmıştır. O gün öyle bir kaynaşma olmuştur ki Asırlardır birbiriyle savaş halinde olan yıldır kan davası gütmekte olan Evs ve Hazreç kabileleri Bir anda kardeş yolu vermiştir Yine Peygamberimiz Sahabeler arasında da Mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de Hazreti Ömer Efendimiz'i Birbirleriyle kardeş yapmıştır Yine Abdurrahman İbni Avf ile Saat bin Rabi Hazretlerini birbirleriyle kardeş yapmış. Öyle kardeşlik ki bu kardeşlik sonucunda fedakarlığın ve her türlü iyi niyetin zirvesi yaşanmış. Mesela Saat bin Rabi Hazretleri Abdurrahman bin Avf Hazretlerine demiştir ki: "Ya kardeşim, gel Rasulullah seni benle kardeş ilan etti." Malların yarısını ki o gün Medine'nin en varlıklı kimselerinden birisi olarak öyle noktaya gitmişler ki ailelerini bile paylaşacak derecede birbirleriyle fedakar kardeş olmuşlar. Tabii ki kardeş olmak sadece yiyici olmak demek değil. Karşılığında Abdurrahman İbni Avf Hazretleri ne yapmış? O da demiş ki Allah sana malını, mülkünü mübarek eylesin. Bana çarşının yolunu göster. Ve kendisi de hemen çarşı pazar gidip o anda alışveriş. Daha sonra Peygamberimizin de duasıyla büyük bereketlere ulaşmış Abdurrahman İbni Avf Hazretleri. Yani karşılığında da aynı zamanda gözü tok olmanın da kanaatkar olmanın da nasıl olduğunu görüyoruz. Yine biliyoruz ki Peygamberimizin bu kardeşlik uygulamasında kendisi de Hazreti Ali Efendimiz de kardeş olmuş ki Hazreti Ali Efendimizin de ilim sahibi olması bu kardeşliğe bağlanmıştır. Tabii ki kardeşlikten bahsederken kardeşin görevlerine geçeceğiz ama önce şunu bilelim ki peygamberimiz Müslüman kimse Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasaklarından hicret eden, uzaklaşan kimsedir buyuruyor. Müslümanlığın birinci şartı bu. İnsanların kendisinden güven içerisinde olması. Eğer bir mümin kendi varlığıyla başka kardeşlerine zarar verebiliyorsa bu insanın Müslümanlığını bir kenara bırakmak gerekir. Buna kuşkuyla yaklaşmak gerekir. Çünkü Müslüman insan herkese pozitif enerji salan toplumuna, çevresine insanlığa yararı, faydası dokanan kimsedir. Ama bir taraflarda zarar dokunmaya başlamışsa, hele insanın elinden ya da dilinden kendisine bulaşacak, isabet edecek gelecek bir zarar söz konusu ise o zaman orada durmak gerekir. Ve Peygamberimiz buyuruyor ki ''Alai kulli muslimin sadaka'' Her Müslümanın muhakkak sadaka vermesi gerekir. Herkesin sadaka vermek bir görevidir. Ashab-ı kiram efendilerimiz, Ya Resulallah, peki herkes sadaka vermedi de bulamazsa bir insan ne yapmalıdır diye sorduklarında buyuruyor ki, kendisi o zaman eliyle çalışır, kazanır ve bu kazandığı sonucunda hem kendisine fayda dokanır hem de o kazandığıyla tasadduk eder diyor. Ne yapacak? Sadakanın birinci aşaması bizzat eliyle çalışıp kazanması. Ya Resulallah diyorlar peki bunu yapmaya gücü yetmezse o zaman ne yapmalı? Buyuruyor ki Peygamberimiz o zaman sıkıntıya düşmüş bir Müslüman kardeşine yardım eder. Müslümana yapacağı herhangi bir yardım onun sıkıntısını gidermek bir sadaka yerine geçer. Peki ya Resulallah bunu da yapamazsa ne yapmalı dediğinde buyuruyor ki Peygamberimiz o zaman hakkı tavsiye eder. Yani eliyle yapacağı bir gayret eliyle vereceği bir hizmet imkanı olmadığı zaman hiç olmazsa diliyle hakkı tavsiye ederek hakkı söyleyerek yine sadakada bulunmuş olur bu da bir yardımdır peki diyorlar ya Resulallah buna da gücü yetmezse ne yapmalı buyuruyor ki o zaman hiç olmazsa kendisini kötülük yapmaktan alıkor bu da bir sadakadır bir insanın birisine kötülük yapacağı zaman ya da kendi kendine kötülük yapacağı zaman kendisini bundan frenlemesi bu da bir sadaka çeşididir bu da bir ibadettir. Dolayısıyla kardeşlik merhaleleri içerisinde önce fiili karşılığı olan eliyle yapacağı hizmet, sonra sonra yapacağı bir yardım, bir destek, daha sonra diliyle söylemesi, bunda da imkanı yoksa kötülüğü terk etmesi değerli kardeşlerim. Yine kardeşlikten bahsediyoruz. Peygamberimiz buyuruyor ki Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeş olduğuna göre kardeşliğin gereği neymiş? Önce ona haksızlık etmemesi, zulmetmemesi. Sonra onu düşmana terk etmemesi. Sonra buyuruyor ki kim ki kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah da onun bir sıkıntısını giderir. Kim kardeşinin ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örter. Yani dolayısıyla kardeşlik hukuku içerisinde kardeşe bu konularda yardımcı olmak vardır. Sadece sözel olarak sadece gösteriş itibariyle değildir kardeşlik. Kardeşliğin getirdiği sorumlulukları yerine getirmesidir. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Allah'ın öyle kulları vardır ki, onlar ne peygamber ne de şehittirler. Böyle oldukları halde kıyamet günü onların bu hallerine peygamberler ve şehitler imrenirler. Sahabele şaşırıyor Ya Resulallah kimdir peki bunlar? Hem peygamber değiller Hem de şehit değiller Peki bunlar Bu mertebeye hangi ameli İşlemişler de Ulaşmışlar dediklerinde Buyuruyor ki peygamberimiz Onlar ne akrabaları Olduğu halde Ne bir menfaatleri olduğu halde Ne de ticari iş kaygısı vesaire Böyle bir karşılığı olmadığı halde sırf Allah rızası için birbirini sevenlerdir diyor. Allah rızası için birbirini seven mümin kardeşler kimlerdir? Peygamberlerin ve şehitlerin derecelerine imrendiği kimselerdir. Değerli kardeşlerim kardeşlik haklarından bahsettik ki peygamberimiz bu hakkın altı olduğunu buyuruyor. Bu haklar içerisinde hani kardeş olunduğuna göre kardeşliğin getirdiği yükümlülükler de var. Müslüman'ın Müslüman kardeşi içerisindeki haklarını bir hadis-i şerifte altı olarak sayarken Peygamberimiz diyor ki önce karşılaştığında selam vermendir. Böyle suratını asarak sağa sola bakarak başka şeylerle ilgilenerek hiç yok merhametliğinde mertebesinde görmek değil tersine gülümseyerek karşılaştığında önce selam vermekti kardeşliğin birinci hakkı budur bunu hepimiz değişik alanlarda görüyoruz ki bir yere gidip gelindiğinde de eğer selam sabah olmadan direkt gelinmişse orada muhabbette hiçbir şekilde doğmamış oluyor bunu tabi ki günümüzde değişik kelimelerle ifade ediliyor olsa da özü itibariyle imkan nispetinde selamın kendisini vermek gerekir. Kardeşliğin birinci hakkı selam. İkincisi ikincisi de davet ettiği zaman davetine icabet etmek. Her ne için olursa olsun bir Müslüman birisi davet ettiği zaman imkan olduğu sürece muhakkak bu davete icabet etmek, iştirak etmek, katılmak kardeşlik görevleri içerisindedir. Sebepsiz yere bir yere katılmamak nedir? O kardeşi küçümsemektir. Ona önem vermemek, ona hiçe saymaktır. Değer verilmediği için gitmemektir. Dolayısıyla da kardeşliğin görevlerinden ikincisi de davete icabet. Üçüncüsü üçüncüsü de değerli kardeşlerim Nasihat istediği zaman Nasihata ihtiyacı olduğu zaman Nasihat etmektir Bu da bir görevdir Aman bana dokunmayan yalan bin yaşasın Aman söyleyip de aramızı boşuna bozmayayım Aman söyleyip de ben niye kötü olayım ki dememek Tersine bir nasihat ihtiyacı varsa Yanlış bulduğu bir şey varsa bunu söylemek de Kardeşlik hukuku içerisindedir Kardeşin kardeşe karşı sorumluluklarından birisidir. Tabii ki bunun da uslubuna uygun şekilde söylenmesi gerekir. Bir insanı peygamberimiz de çünkü öyle yapardı, topluluğun içerisinde kimseyi rencide etmezdi. Eğer yanlış gördüğü bir şey olursa size ne oluyor ki böyle oluyor diyerek, toplulukta ya isim vermeden ifade ederdi ya da ne yapılır yanlış görüldüğü bir konu varsa kenarda bir insanı gizli yere çekerek ancak bu nasihat edilir. Kaldı ki toplumun içerisinde bir insana nasihat etmek o insanı tahkir etmektir. O insana hakarettir. Dolayısıyla da kardeşlik görevleri içerisinde evet nasihat vardır ama bunun da usulüne uygun yapması gerekir. Dördüncü görev nedir? Dördüncü görevde de aksırıp da elhamdülillah dediği zaman, öksürdüğü zaman yerham ki Allah demek. Çünkü bir insanın öksürmesi aslında hayattan nefesi tekrar alamamış olsa bir anda hayata son vermesidir. Kendisine o anda Allah'ın rahmetini dilemek, yerham ki Allah demek de kardeşlik görevleri içerisindedir. Beşinci olarak da hastalandığında ziyarete gitmek Tabii ki insanlar sağlık anlarında hastalığın ne anlama geldiğini bilmezler Onun için de hasta insan sorulmak, yoklanmak, değer verilmek bunu ister İşte bunu da sağlamak için hasta insana ziyaret etmek kardeşlik görevleri içerisindedir değerli kardeşlerim peygamberimizin saydığına göre 6. olarak da 6. olarak da öldüğünde cenazesine iştirak edip definin, definlemesine kadar katılmaktır. Bu kardeşlikteki 6 görevi peygamberimiz bu Ali i şerifte böyle saymış. Tabii ki bunun dışında başka görevlerde başka yerlerde sayılmıştır. Mesela dostunun, kardeşinin evlatlarına sahip çıkmak gibi. Yolda yanlış gördüğü e, kimsenin, e, yanlış gördüğü bir ahbabının, kardeşinin çocuklarının da gördüğü bir kötü durum varsa buna sahip çıkması, onlara yardımcı olması, ikaz etmesi, gerekir etmesi gibi pek çok kardeşlik görevi, darda kaldığında, yarındığında bulunması gibi biliyoruz ki pek çok görev vardır. ...ve değerli kardeşlerim... ...Peygamberimizin... ...kıyamet günü... ...hiçbir gölgenin bulunmadığı günde... ...Arşın gölgesinde... ...Allah'ın... ...kendilerini himaye edeceği... ...Arşın gölgesinde... ...onları gölgelendireceği... kimseler sayıyor... ...seb'atun yüzillihumullahu fi zillihi... ...yevme lâ zille ...yedi kişi var ki... ...bunlar... Protokol misafiri muamelesi görecekler. Güneş insanların beynini kavurduğu o günde insan dünya insanın seviyesine indi o günde herkes güneşin altında yanıp kavurulurken bir grup insanlar var ki Allah onlara özel muamelede bulunacak özel kendi gölgesinde şeklini bilmediğimiz kendi gölgesinde gölgelendirecek. Geri kısım insanı kim bunlar? işte bunlar içerisinde birisi de şudur ki Allah yolunda Allah için birbirini seven iki Müslüman kardeş. Aralarında hiçbir bağ hiçbir menfaat ilişkisi yok. Yalnızca Allah için Allah yolunda ki Gayretlerden dolayı birbirleriyle e, ilişki içerisindeler Birbirini bunun için seviyorlarsa işte Allah o kimseleri de ne yapacak? Kıyamet günü kendi gölgesi altında alarak Onları himaye edecek Değerli kardeşlerim Kardeşlik görevleri içerisinde Yine Peygamberimiz buyuruyor ki Selamı yayınız Fakir ve miskinleri doyurunuz, ey Allah'ın kulları. Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olun. Yani kardeşlik sadece sözel olarak kardeşim demekle de değil, bunun Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirildiği zaman bu yerine bu görev yerine gelmiş olur. Aksi takdirde kardeşlik havada kalır, lafta kalır. Peki. Bu kardeşliğin dereceleri nelerdir? İşte dereceleri de şunlar ki insanlara kardeşlik gereği değişik zamanlarda değişik işler yapılır, yardımcı olunur. Bunlardan işte birinci merhadesi şu ki kendisine müracaat eden, yardım talep eden bir kardeşine yardımda bulunmak. Bu hangi kısım? En alt kısım. Birinci derece kardeşlik bu Birisi geldi Senden bir şey istedi Yardımcı olmanı istedi Buna yardımcı oldun İşte bu kardeşliğin en alt seviyesi Bunu da yapmazsan Zaten kardeş bile değilsin En altı neymiş Yardım isteyen bir kişiye yardımda bulunmak Bu sıradan insanların yaptığı bir yardımdır Sıradandır en alt derecesidir İkincisi nedir İkinci merhale olan kardeşlik ise ne yapmaktır? Kardeşinin istemesine gerek kalmadan yardımcı olmaktır. Sen onun durumunu biliyorsun, muhtaç olduğu şeyi hissettin, o istemeden veriyorsun. İşte o zaman ikinci merhale kardeşliktir bu. kaldı ki tarihimizdeki vakıf kültürü de aslında bunun bir parçasıdır geçmiş dönemde e, yapılan kervan kervansaraylar, imaret haneler işte yolcuların konakladığı yerler bunların birer parçasıdır ki günümüzde de değişik şekillerde varlığını sürdüren vakıf yoluyla topluma hizmet eden vakıftı dernekti artık adına her ne derseniz buna benzer kurumlar vasıtasıyla yapılan insanlara hizmet ...eden ama istemeden veren kurumlar... ...istemeden kardeşinin muhtaç olduğu şeyi verdiğin zaman... ...gördün, anladın, biliyorsun. Ona istetmeden vermişsen ikinci derecede kardeşlik. Üçüncüsü ise bir dediğimiz iyilik mertebesine ulaşan kardeşliktir ki... ...bu da nedir? Bu da kendisi için istediği şeyi kardeşi için istemek. Hani peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Buyurur ki sizden biriniz kendisi için istediği şeyi kardeşi için de istemedikçe hakkıyla iman etmiş olmaz. Tam tam sağlam Müslüman olmasının yolu nereden geçiyor? Kardeşini böyle düşünmesinden geçiyor. Hani eski'den kamyonların arkasında yazardı. Benim için ne düşünüyorsan Allah sana bin mislisini versin diye işte kardeşlik budur. Kardeşlik kendisi için düşündüğünü kardeşi için de düşünmektir. Sen neden hoşlanıyorsan bil ki kardeşin de ondan hoşlanıyor. Ki anlatılır efendimiz Hazreti Aleyhisselam'la ilgili Bedir gazvesine çıkıldığı zaman imkanlar çok kısıtlıydı. Müslümanların ilk harpleriydi. Bu savaşa hazırlanırken yeterli derecede teçhizat, mühimmat yoktu. Sahabeler kısıtlı sayıdaki kısıtlı imkanlarla bu savaşa giderken o gün her deveye üç kişi biniyor idi. Bir deve üç kişi bölüşerek bir inip diğeri binerek münavabeli şekilde nöbetleşe binerek savaş meydanına gidiyorlardı. O gün Peygamberimizin de hissesine Hazreti Ali ve Ebu Dibaba Hazretleri düşmüştü. Üçü birlikte seyahat ediyordu. Yolda her ikisi de Ya Resulallah lütfedin siz buyurun. Biz yürüyelim dedikleri halde Peygamberimiz hiç kabul etmedi. Bunların iki bir fedakarlıktı. Kardeşi için istemekti. Ama Peygamberimiz de ayrıcalıktan hoşlanmazdı. Onun için de bir başka gün sahabelerle birlikte bir koyun kesildiği zaman hepsi kendi aralarında görev bölümü yaptılar. Kimisi ben pişirmek bana ait, öbürü yüzmek, öbürü kesmek bana ait dedi. Peygamberimiz de ben de çalı toplarım dedi. Yarasırala siz Ahmet buyurmayın biz yaparız dediklerinde buyurdu ki Allah kulun arkadaşları arasında ayrıcalıklı olmasından hoşlanmaz. Kendisi de bizzat yapılan işten bir parça pay sahibi oldu. Kendisi de kendisine göre bir görev üstlendi. Dolayısıyla kardeşlik nedir? Kardeşlik bir derecesinde olmak yani kendisi için istediğini kardeşi için de istemektir. Bu da fedakarlığın bir çeşididir. Fedakar olmaktır, kardeşini düşünmektir. Ama bu kardeşlik çeşitler içerisinde bir derece daha vardır. Dördüncü derecesi ise ifer diye Kur'an-ı Kerim'in tavsif ettiği durumdur. O da nedir? Kardeşini kendine tercih etmek. Kardeşini kendisinden üstün görmek. Ben bir hiçim düşünerek ne var ne yoksa kardeşini feda edebilmektir. İşte zaten en büyük, en büyük kardeşlikteki e, Derece de budur Bir insanın sahabelerinde Bunu değişik e, Değişik misallerle Nasıl gerçekleştirdiklerini Hepimiz biliyoruz değerli kardeşlerim Onun için En üstün kardeşlik Başkasını kendine Tercih etmek Biraz ona biraz bana Benimki kadar onun da olsun değil Tamamen onu düşünmek Tamamen onun için fedakarlıkta, feragatte bulunabilmek işte gerçek kardeşlik en üstün mersevesi de budur. Onun için de Efendimiz buyurmuştur ki kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır. Çünkü bir kardeşe yardımcı olmak Allah katında bu kadar değerlidir. Bir insana yardımcı olduğun sürece Allah seni korur, himaye eder, Allah da sana rahmetiyle muamele eder. Ve Peygamberimiz yine buyuruyor ki, her iyilik bir sadakadır, kardeşini güler yüzde karşılaman da bir sadakadır. Ve yine buyuruyor ki Peygamberimiz, din kardeşini güler yüzde karşılamakta da dahil, Hiçbir iyiliği küçümseme. Müslümanın, Müslüman kardeşine yapacağı her türlü iyilik Allah katında yüksektir. Sıradan bir tebessüm etmesi, tebessüm ederek kardeşine bakması, onu karşılaması bile Allah katında çok değerli bir iştir. Onun için de kardeşlik arasında değerli kardeşlerin küslük olmaz. Kardeşlik insanların... Her devirde birbirleriyle iyi ilişkiler içerisinde olmasıdır. Kardeş olan insanlar birbirleriyle aralarına mesafe koymamalı, tam tersine yakınlaşma gayreti içerisinde olmalılar. Kardeşlik asla kardeşin kötülüğünü görmemektir. Çünkü esas olan esas olan bir hata işlemiş bile olsa yapılan hatanın kendisidir hatanın kendisi yanlıştır yoksa hatayı yapan insana kötü davranılmaz Abdullah ibn Mesud Hazretleri bu konuda buyurur ki biz arkadaşlarımızdan hal ve gidişatının iyi olmadığını gördüklerimize bile onlara gördüğümüzde buğz ederdik ama hiç hiç onlara karşı yüzümüzden tebessümü eksik etmezdik. Yaptıkları hatalar başkadır. Kızılması gereken, ikaz edilmesi, uyarılması gereken şeyler başkadır. Ama bir yandan da bir yandan da tebessüm etmek, tebessüm etmek başka bir şeydir. Bu bir insanın yaptığı hata her ne olursa olsun ona karşı bir donma sürecine girmeyi gerektirmez. Kardeşin hatası ne olursa olsun affetmek, onu anlayışla karşılamak, düzeltmek için gayret etmek gerekir. Bu ilişkileri sona erdirmek olmamalı değerli kardeşlerim. Son bir hadis-i şerifle sohbetimizi tamamlayalım. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: Tebessümü ke aha ke sadaka. Kardeşine tebessüm etmen bile sadakadır.